Salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain ama ba'd Bilin ki kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen hadiste bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bize haber veriyor ve bu 73 fırkanın hepsinin ateşte olduğunu ancak bir tane kurtulan fırkanın taifenin grubun cennette olacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. ve bu grubun özelliğini bize sayıyor ve diyor ki Hum men kan benim ve benim ashabımın yolunda gidenler kurtulmuş fırkı olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Yine Tirmizi, Bezar ve Ebun Nuaym Hadisinde, Arba'd bin Sariyen'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benden sonra yaşayacak olursanız, birçok ihtilaflar, ayrılıklar göreceksiniz. Bu ayrılıklar olduğu zaman benim ve benim ashabımın sünnetine, kulağa el sünnetine sımsıkı yapışın, azı dişinizle onlara e, yapış yapış yapışın diye emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı Bu ümmette ihtilaf Görüş ayrılığı Şüphesiz ki olacak Oldu da ve ileriki ileride, İleriki e, zamanda e, Bazı grupların Ortaya çıkacağı Şüphesiz ki bu e, olacaktır Kimse diyemez ki ihtilaf yok e, Bir olmamız Lazım Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İhtilafın vuku bulacağını bize beyan etti. Dolayısıyla bize vacip olan bizim görevimiz hakkı bilmek ve şerri de bilmek şerden sakınmak için ve hakka taassup olmak hak kimdeyse onu kabul etmek şahıslara taassup olmamaktır. Yani bu benim liderim, bu benim başım, bu benim hocam bu ne derse bu olur diye Değil de bilakis hak kimdeyse senin hocan, senin liderin hata yapsa dahi o hatayı bırakıp terk edip hakka uymaktır. Bize vacip olan budur. Hak için taassup olmak, Kur'an ve sünnete mutaassup olmak, sahabenin inancı gibi inanmak. Bunun dışında kim hata yaparsa kim olursa olsun onun hatasını reddetmektir. Bundan dolayı Muhammed bin Abdullah usulü üçte isimli kitabında bize Allahu teala'nın bize üç şeyden bahsediyor. Birinci asıl diyor ki inna Allaha halakana ve razakana ve amela. Allahu teala bizi yarattı, bize rız rızık verdi ve bizi e, boşu boşuna bırakmadı diyor. Sonra ikinci asıl da diyor ki inna Allaha la yerda en yusrak bihi, la melekum mukarrab ve la nabi murseb. Allah -u Teala kendisine şirk koşulana koşmayı e, razı olmaz. Olev ki bu insan şirk koşulan melek olsun ve, ister ki e, melek veya peygamber olsun. Kimseye şirk koşmaya razı olmaz. Burada da ulûhiyet tevhidinden bahsediyor. Sonra diyor ki "Men ata'ar rasule ve vahhadallah la Kim Allah'a itaat ederse kim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse ve Allahu Teala'ya birlerse Allahu Teala'nın ve Resulü'nün düşmanlarını sevmek caiz değildir diyor. <gülüyor> Dolayısıyla birinci de ulûhûbiyet tevhidini anlatıyor. Sonra uluhiyet tevhidini anlatıyor. Sonra da diyor ki bir insanı seveceğimiz zaman ve bir insanı buğz edeceğimiz zaman ancak Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Ve Allahu Teala'nın düşmanlarını sevmemek, sevmememizin gerektiğini anlatıyor Muhammed İbn Abdülvehab İbrahimullah Teala. Dolayısıyla ancak hak için muttasıp olmamız gerekir. Şahıs, şahıslar için taassubu bize e, taassubun caiz olmadığını bize beyan ediyor Muhammed İbn Abdülvehab. Dolayısıyla kardeşler sadece batılı bilmek yetmiyor. Birakis batılı bilmek ve batıldan da sakınmak gerekir. Batıldan ve batıl ehlinden uzak durmak gerekir. Şirk ve şirk ehlinden uzak durmak gerekir. Ve hakkı bilmek sadece hakkı bilmek de yetmiyor. Hakkı bilip, hakkı yaşayıp, hak ehliyle gezip, Hakka da davet etmek gerekiyor. Bu zamanda baktığınız zaman insanların birçoğu hak üzerine yapmıyorlar. Yani insan ben fulan kişiyi seviyorum çünkü bu benim grubumdan olduğundan dolayı seviyorum diyorlar. Veya fulan kişiyi sevmiyorum çünkü o kişi benim grubumdan değildi sevmiyorum diyorlar. Halbuki bu Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in inancına, metoduna terstir. Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat ancak Allah için sever, ancak Allah için buğzeder. Bundan dolayı bu insanlar kendi grubunda olan insanların hata yapsa dahi, akidesinde problem olsa dahi, metodunda problem olsa dahi halen bu insanları sevdiklerini görüyorsun. Bu da şunu bize beyan ediyor. Bu kişi o şahsı Allah için sevmiyor. Çünkü Allah için sevdi sevseydi o kişiyi terk ederdi. Büyük bir akidede hatasından dolayı bu kişiden uzak dururdu. Çünkü bidat ehlinden ve bidattan uzak durmak gerekir. Allah için seven kişi de bundan uzak durması gerekir. Demek ki sen o kişiyi Allah için sevmiyorsun da bilakis kendi hizbinden, kendi grubundan olduğundan dolayı seviyorsun. Bu da ehl-i sünnet ve cemaatin metoduna tersidir. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Üç şey var ki bu üç şey kişide bulunduğu zaman İmanın tadını almış olur. Birincisi Allah ve Resulü'yi Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek. İkincisi En yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Bir kişiyi ancak Allah için sevmek. Ben bu kişiyi seviyorum ancak Allah için seviyorum. Dolayısıyla bu kişi akidede bir hata yaptığı zaman Ehl-i Sünnet'in metoduna ters bir şey yaptığı zaman bana farz olan, vacip olan bu kişiyi Allah için sevmememdir ve bu kişiyi terk etmem gerekir. Üçüncüsü ise küfüre dönmekten ateşe girmek gibi korkmak. Allah sana hidayet vermiş, geri eski küfürüne dönmemekten dönmekten korkmak nasıl ki ateşe girmekten korkuyorsun aynı şekilde korkmandır. Bu hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bundan dolayı kardeşleri İbn Abbas radıyallahu teala anhu der ki: Men habbe lillahi ve abgaza lillahi ve ada lillahi ve wala Hatta yuhibbe lillahi ve yubgadi lillahi kim Allah için severse, Allah için buğzederse, Allah için birisini arkadaş kurarsa, Allah için bir kişiden uzaklaşırsa bu kişi imanın tadını almış olur. Bu kişi namaz kılsa, oruç tutsa dahi İbn Abbas diyor. Fakat Allah için sevmesi, Allah için buğzetmesi İmanın tadını almış olmaz. Dolayısıyla kardeşler bu zamandaki gruplara baktığın zaman, hiziplere baktığın zaman örnek vereyim milli görüş. Ee, kendi lideri Erbakan veya onların liderleri birçok hatası olsa dahi akidede hatası olsa dahi o insanı temize çıkarmak için bir sürü bahane bulurlar. Hatalarını görmezler. Hatası olsa dahi onu görmemezlikten gelirler veya bahaneler bulurlar. Ve halen o kişiyi sevmeye, ee, halen o kişiyi severler. Aynı şekilde nurculara baktığın zaman bizler, herhangi bir nurcuyla konuştuğun zaman sayd Nursi'nin hatası var. Dediğin zaman ve afeetullah Gülen'in hatası var dediği zaman ilk olarak o hatasını kabul etmez. Sen daha hatayı söylemeden o der ki sen yalancısındır, <gülüyor> iftira atıyorsundur. Niye? Çünkü bu kişi kendi liderini Sayed Nursi, kendi liderini masum gibi görüyor. Çünkü masum gibi görmezse der ki adamı bir dinleyeyim. Adam belki doğru söylüyor. E nerede yazıyor bir bakayım, belki de doğru söylüyor diye dinler. Dolayısıyla seni daha dinlemeden seni ne yapıyor? Yalancılıkla itham ediyor. Dolayısıyla bu neye delil? Bu, de, bu şu demektir. Bu adam onu kendi liderini masum, hatasız gibi görüyor demektir. Diliyle söylemese dahi hali bunu gösteriyor. Ve hata yapsa dahi onun hatasını bir sürü bin tane bahaneyle güzel gösteriyor. Demek ki bu kişi o liderini Allah için sevmiyor. Bilakis kendi lideri olduğundan dolayı, kendi grubundan, kendi hizbinden olduğundan dolayı seviyor demektir. Ha deme, ama bu bu metot Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in metodundan değildir kardeşim. Ehli Sünnet ve'l Cemaat kim olursa olsun isterse benim hocam olsun, isterse benim takip ettiğim bir alim olsun. Hata yaptığı zaman deriz ki bu alim burada hata yapmıştır. Peygamberler gibi o kişiyi masum görmeyiz ve bu hata akide de olduğu zaman ehli sünnet ve cemaatten çıkaracak selefilikten çıkaracak bir hata olduğu zaman deriz ki bu benim hocam bu konuda benim hocam ehli sünnetten çıkacak bir hata yapmıştır ben bundan bunun görüşünden ve bundan uzak dururum Allah için bu kişiyi sevmemdir ehl Sünnet'in metodu budur kardeşler. Allah için sevmek, Allah için buğuz etmek. Ama maalesef bu hizipler, bu gruplara baktığın zaman böyle yapmamaktırlar, yapmıyorlar. i̇hvan Müslimine Müslümin'e bakın, misal örnek vereyim. hasan el Benna'nın birçok hatası var. Az sonra beyan edeceğim inşallah. Veya Seyyid Kutub'un birçok ehl Sünnet'ten çıkaracak büyük hataları var. Ancak onlara takip edenlere baktığın zaman halen Onları sevdiklerini, onları e, teşvik ettiklerini, kitaplarını okuduklarını görüyorsun. Bu da anlaşılıyor ki bu kişi onu Allah için sevmiyor. Çünkü Allah için sevseydi ondan, ondan, onun inancından, akidesinden ve ondan uzak dururdu. <gülüyor> bu bilindikten sonra kardeşler. <gülüyor> İhtilaf dinde ihtilaf iki çeşittir. Birincisi caiz olan ihtilaflar. Bu da fıkhi meselelerdeki ihtilaflar gibi. Bir kişinin başka görüşü olabilir fıkıhta, senin başka bir görüşün olabilir. Bu Bunlar caiz olan ihtilaflar ama bir selefin olması lazım. Yani sahabeden, tabinden bir dayanağın olması lazım. Yoksa kendi kafana göre bir şey çıkartamazsın. Veyahut da akidede bazı meselelerde selef ihtilaf etmiş. Akidede misal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gördü mü görmedi mi? Selef burada ihtilaf etmiş. i̇bn Abbas'la Ayşe radıyallahu teala anha birbirine ihtilaf ettikleri gibi. veyahutta da Allah-u Teala dünya semasına indiğinde arş boş kalır mı, boş kalkma, kalmaz mı? Selef burada ihtilaf etmiş. Sadece selefin ihtilaf ettiği birkaç meselede ee, ayrı görüş olman caizdir, İhtilaf caizdir. İkinci ihtilaf ise ihtilafı caiz olmayan meseleler. Bu da Kur'an ve sünnete her taraftan, her yönden ters olan meseleler. Öyle bir şey söylüyorsun ki Kur'an ve sünnete tamamen ters. Ne gibi şeyim geleceği bilebilir demesi gibi. Kur'an ve sünnete tamamen ters bu. Veya da icmaya ters olan meseleler. İcmaya ters olduğu zaman bunda da ihtilaf etmek caiz değildir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü insanları gördüğünüz zaman ihtilaf e, kendinin ayrı bir görüşü varsa bu kişinin bu görüşüne bak. Selefi var mı? Selef bunda ihtilaf etmiş mi? İhtilaf etmişse e, bu kişiye e, şiddetlenme. Dersin eğer onunla aynı görüşte değilsen dersin ki doğru olan görüş bu, delil budur. Uyar uyar uymaz bu adam ehli sünnetten çıkmaz. Ve caiz olan ihtilaflarda bir şeyi reddiye verdiğin zaman hata olduğunu beyan ettiğin zaman dersin ki bu görüş hatadır dersin. Bunu söyleyen kişi hata demezsin. Yani şöyle dersin bu görüş hatadır. <gülüyor> bunu söyleyen kişi sapıktır, ehli sünnetten çıkmıştır falan demezsin. Ancak ihtilafı caiz olmayan meselelerde hem o görüşü atarsın, reddiye verirsin hem de onu söyleyen kişiyi ehli sünnetten çıkarırsın. Bu görüş ve bunu söyleyen kişi hatadır dersin. İhtilafı caiz olmayan meselelerde Şatibiyye rahimehullah Teala'nın da dediği gibi insanlar bu konuda 3 kısmı ayrılmış birinci grup demiş ki fıkıh ihtilaflarda olursa bu kişi sapıktır ehl sünnetten çıkar şöyle olur böyle olur bunlar şüphesiz ki e, yanlış bir görüş diğer bir görüş de var bunun tam zıttı demişler ki ihtilaflar olabilir Öyle ki akide de olsun Hasan el Benna'nın dediği gibi diyor ki kendi aramızda ittifak ettiğimizde ittifak ederiz, ihtilaf ettiğimizde birbirimizi mazur görürüz. Bu da yanlış, tam tersi. Bilakis akide de ihtilaf ediyorsak sen şirk işliyorsan ehl sünnetten değilsen Allahu Teala'nın sıfatlarını kabul etmiyorsan, devlet reislerine baş kaldırmayı caiz görüyorsan, bidat ehliyle oturmayı caiz görüyorsan Tevhide davet etmiyorsan o zaman ben seninle birlikte olamam. Çünkü benim birlikte olabileceğim bir tek şey Kur'an ve sünnettir. Ehl-i sünnet ise ortadadır. Nedir? Caiz olan meselelerde musamihaker davranır. Caiz olmayan meselelerde ise şiddetli davranır. Ehl-i sünnet her şeyin e, ortasında. Sonra kardeşler bu 73 fırka hadisi 16'dan fazla sahabe rivayet etmiştir. Ve bu hadisi İbn-i Hibben, Hakim, Tirmidi, şeyh İslam, i̇bn Teymi, i̇bn Kesir ve Şeyh Elbani gibi alimler sahilemiştir. Fakat bazı insanlar İhvanül Müslüminin birçoğu gibi bu hadisi zayıflamaya kalkmışlardır. Niye? Çünkü onların metoduna ters. İkhwanul Müslüminin, ihvancıların metoduna hepimiz bir olalım. Hepimiz at cennete gireriz. Önemli olan devleti ele geçirilen, geçirelim. Bu hadiste ise hakkın bir tane olduğunu beyan ediyor. Diğerlerinin ateşte olduğunu beyan ediyor. Dolayısıyla kendi menheçlerine, kendi metotlarınla Çatıştığından dolayı bu hadisi zayıflamaya kalkmışlar. Halbuki <gülüyor> bu hadisin birçok ilim ehli sahilemiş İbni Teymiye gibi. Sonra bu hadis yeni bir şey getirmemektedir. Bilakis başka hadislerde doğru olan grubun bir grup olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiştir. İbni Mesud'un hadisi gibi Peygamber bir çizgi çiziyor. Diyor ki işte bu benim yolum, dost doğru yolum. O çizginin yanında başka çizgiler çiziyor. İşte bunlar da şeytanların çizgileri. Hepsi kendi yoluna davet ediyor. Dolayısıyla doğrunun bir yol olduğu, yanlışların ise çok yol olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmeye çalışıyor. Yine Sevben'in hadisinde Peygamber diyor ki la tezenu taifetun min ummeti alil hak. Ümmetimden bir grup taife her zaman hak üzerine olacak. ki kıyamete kadar diyor. Yani ihtilafların olacağı ve bir tane doğrunun sadece bir grup olacağını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Diğer gruplar ise diğer fırkaların ise hak yolda hak yolda olmayacağını beyan ediyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Peki peygamberin övdüğü bu grup Fırkatun, el firkatun naciye dediğimiz Kurtulmuş guru, grup, bu Taifetül Mansûra yardım edilmiş grup Taife kimlerdir? Peygamber onu bize beyan ediyor, diyor ki hüm men kana aleyhi washab. Onlar benim vashabımın yolunda takip edenlerdir, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aklen Düşündüğün zaman kardeşler hak ya peygamberin ashabında ya da peygamberin ashabında değil. Şüphesiz ki aklen düşündüğün zaman hak peygamberin ashabında olması lazım. Çünkü ashabı terbiye eden, öğreten, ashabın öğretmeni kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir. Dolayısıyla onlar hak olmazsa hiç kimse hak değil demektir. Hak yol onların yoludur. Onların yolu hak ise onların yolunda olmayan kişiler hakta değil demektir. Sahabeye de baktığımız zaman ne yapmışlar? Sahabe kendi zamanında bidat ehli çıktığı zaman ne yapmış hemen? Bidattan sakındırmış <gülüyor> ve bidat ehlinden de sakındırmış. Sahabenin son zamanlarında İbn-i radıyallahu teala anhu kaderiye denilen bir grup ortaya çıkıyor. el Cüheni'nin grubu. İbn Ömer bu grup kaderiye denilen bu grup diyorlar ki innel emre unf işler kendi kendiliğinden oluyor. Allahu Teala takdir etmiyor diyorlar. Daha önceden yazmamış diyorlar Allah. Kendi kendiliğinden vuku buluyor her şey. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu Teala anhu bunu duyduğunda <gülüyor> diyor ki onlara haber ver ki ben onların görüşünden ve onlardan beriyim uzam diyor. Vallahi onlar uhud daha kadar altın infak etse Allahu Teala onların infakını kabul etmeyecek. Ta ki kadere iman edene kadar diyor. Bakın İbni Ömer ne diyor diyor ki onların görüşünden uzak duruyor. Yetiyor mu bu da yetmiyor ve onlardan da uzam diyor. Yani dolayısıyla ne yapman gerekir? Batılı bildiğin zaman batıldan uzak olman gerekiyor. Bu da yetmiyor ve batıl ehlinden de uzak olman gerekiyor. Onlardan onlarla arkadaş kurmaman gerekiyor. Aynı şekilde sahabe Ali radıyallahu teala anhum'un zamanda hariciler ortaya çıktığında sahabe radıyallahu teala anhum ne yapıyor? Onlardan sakındırıyor. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini anlatıyor. Hum Onlar o hariciler cehennem ehlinin köpekleridir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla sahabeye baktığınız zaman onlar harici başka bir görüş olabilir onlarla gezelim problem yok dememişler ne yapmışlar onlardan sakındırmışlar onların cehennemin köpeği olduğunu beyan etmişler yeryüzünde öldürülen en şerli insanlar olduğunu beyan etmişler ve hiçbir sahabe onlarla arkadaşlık arkadaşlık kurmamış Aynı şekilde İbn Abbas, e, İbn Mesud r.a. Kufede bir mescitte bazı insanların bidat icat ettiğini gördüğünde, toplu zikir yaptığını gördüğünde, sakın sakındırıyor, sapıklık üzerine olduklarını beyan ediyor ve diyor ki sonra bu eseri rivayet eden Ravi, onların çoğunu nehravan gününde haricilerle birlikte olduğunu gördüm diyor yani şunu beyan etmek istiyor bidat küçük olarak başlar küçük başlar küçük başlar bir müddet sonra din haline gelir ve bir grup olur bundan dolayı kardeşler selef ehlü sünnet ve cemaat alimleri bidatın küçüğünden ve büyüğünden sakındırmışlardır ve şunu bize anlatmışlar demişler ki Bidat ehli Berbehari'nin de dediği gibi bidat ehli bir akrep gibidir. Kendisini kuma gömer ve kuyruğunu çıkarır kumdan. Kim gelirse onu, onu sokmaya çalışır. Bize neyi demek istiyor? Demek istiyor ki kardeşler bidat ehlinden uzak durun. Çünkü belki o bidat ehli seni sokar. Kalbine şüphe girdirir. Sonradan o şüphe kalbinden çıkmayabilir. Vallahi göstermesin sapıtıp gidebilirsin. Bundan dolayı özellikle sizler bu Selefi menhecine, Selefi akidesine yeni giren kardeşler. Ehl-i sünnet ve cemaatle birlikte kalın. Ehl-i sünnet alimlerini dinleyin. Onların kitaplarını okuyun. <gülüyor> sakın ha sakın bidat ehliyle gezmeyin. Çünkü belki de kalbinizde şüphe girer ve çünkü kalp Allahu Teala'nın elinde. Sen diyemezsin ki ben ben eminim. Allah'ın hilesinden eminim diyemezsin. Allah istediği gibi kalbini kaydırabilir. Ha bu akideden eee sapıtmamak için elinden gelmeni elinden geleni yapman lazım. Bunun en büyük e, şeyi ise Allah'a çokça dua etmen şirke düşmemen için ikincisi ilim talep etmen üçüncüsü de batıl ehlinin bidat ehliyle gezmemen. Ancak ilmin varsa bidat ehline nasihat etme babından bu konuda bir beis yoktur. Ancak onlara nasihat etme babından onlarla e, gezebilirsin. Ana kulli hal dediğimiz gibi kurtulan grup sahabedir. Çünkü Allahu Teala ayetinde diyor ki eğer onlar sizin gibi iman ederse hidayet bulurlar. Yani sahabe gibi iman ederse hidayet bulurlar. Bu ayetten anlaşılan sahabe gibi iman etmezse hidayet hidayet bulmazlar. Sonra bazı insanlar el firkatun naciye ile taifetül Mansura arasında fark var diyorlar. Diyorlar fırkatün naciye bir grup taifetül Mansura kurtulmuş taife bir grup şunu söylemek istiyor yani hak iki tane demek istiyorlar. Birincisi hadis ehli ikincisi de biziz. İhvanül musliminiz. ve te tebliğciyiz. Şüphesiz ki bu yanlış bir şey çünkü seleften hiçbiri fırkaların Doğru hak fırkanın iki olduğunu dememiştir, bilakis bir tane olmuş olduğunu demiştir. Peygamber de diyor ki hepsi ateşlanacak bir tane, bir tanesi cennettedir diyor. Hepsi şeytanın yolu, ancak bir tane cennete götürür diyor. O da benim ashabımı e, takip edenler. Bu 72 fırka, bir daha olan bu 72 fırka. Müslüman mı değil mi? Bu 72 fırkanın hepsi Şehlisem İbn Teymiyye'nin Hacussun'a isimli kitabında dediği gibi hepsi Müslümandır. Hepsi e, Müslümandır. Onlar ateştedir demesi peygamberin onların kâfir olduğuna delalet etmemektedir. Çünkü diyor ki hepsi ateşte bir tane hariç. Ateşte dediği zaman onun e, kâfir olduğuna mı delil? Yok. Onun kâfir olduğuna delil eee değildir. Nasıl ki Allahu Teala diyor ki innellezine yakuluna amval elyetama zulmen inma yakuluna fi butunihim nara. Yetimlerin mallarını zulümle yiyen insanlar kalplerini, e, karınlarını ateş yiyor. Ateş yediği zaman bu bu demek mi ki bu yetim malı yiyen kişi kafir oldu? Yok. Kafir olmaz. Aynı şekilde 72 fırka Ateştedir demesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Onların kafir olduğuna Delil e, Delil değildir Dolayısıyla kardeşler Bu 72 fırka Bidat ehli olan fırkalar Bir de kafir olan fırkalar var Bunlar 72 fırkaya girmiyor Mesela Aleviler bu 72 fırkaya Girmiyor Cehmiye bu 72 fırkaya Girmiyor Batıniler, Rafiziler falan bunlara Girmiyor çünkü bunlar Müslüman değil. Peki bu 72 fırka bu fırkalar tamı tamıyla 72 tane mi yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu misal babından mı dedi? Misal olsun çokluğunu anlatmak için mi dedi yoksa gerçekten 72 tane mi? İlim ehlinin çoğu derler ki bu peygamber bunu çok çok olduğunu anlatmak için dedi. Yoksa gerçekten 72 iki tane değildir. Çünkü belki yarın bir grup daha çıkar der ki biz haktayız. Çünkü 72 iki fırka var tamam ben haktayım diyebilir. Bu da bundan dolayı ilim ehlinin çoğu der ki bu sadece misal babından der peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu. Bu kurtulmuş grup, Firka'tun Naci'ye birçok bu grubun birçok alametleri var kardeşler. Bu alametlerin en büyüğü ise, en önemlisi ise her söylediği sözlerde bir selefi olmasıdır. Sahabeden, tabiinden, Peygamberden bir dayana olmasıdır. Özayi rahimullah der ki aleyke bi selefin sözüne uyu onların eserlerini takip et ولو ki insanlar seni terk etse dahi insanlar sana hakir görse dahi sen selefin görüşüne yapış ve yaka wa ara araa insanların görüşlerinden sakın o inzahrafu hulaka bittika, oyle ki onlar o görüşlerini güzel sözle süsleseler dahi. Çünkü insanlar kendi görüşlerini süslerler, güzel konuşurlar şudur. Ancak baktığın zaman bir dayanağı yok, seleften sahabeden bir dayanağı yok. Oyle ki süsleseseler dahi sen onu terk et, diyor evvel zahiyi rahimullah. Ve İmam İmam Ahmed ibn Hamd diyor ki usulü sünneti indenä temessuku bil kitabe ve sünneti ve ma kana alayh sünnetin aslı akide bizde Kur'an sünnetten ve sahabeden alınır Kur'an sünnet sahabeden olmayan bir görüşü biz almayız diyor İmam Ahmed İbdi Hanbel rahimeullah teala. Ve bilin ki kardeşler bu taifenin bu kurtulmuş grubun fazileti çoktur. Fazileti hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şeyh Elbani'nin sahih dediği hadis de diyor ki Ahir zamanda bir grup insanlar gelecek. Onların bir tanesi sizin yani sahabenin 50 kat sevabı gibi sevap alacaklar. 50 kat sevabı e, gibi e, sevap alacaklar diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe bir sevap alsa biz o kurtulmuş grup ehli sünnet 50 kat sevap alacak. Bu demek değil ki biz sahabeden üstünüz yok. Sahabenin başka bir özelliği var. Onlarda sahabe olması. Onu kimse geçemez. Ancak sevap bakımından 50 kat sevap alabilirsin. O da ee, o da Taifetü'l Mansure Ehli Sünnet ve'l Cemaat Selefe tabi olanlardır. Bunlar bilindikten sonra Kardeşler Bu mukaddimeden sonra <gülüyor> İslam'da Fırkalar <gülüyor> Sahabenin son dönemlerinde Ortaya çıkmıştır. İlk fırka Hariciler olmuştur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber haricileri bize anlatmıştır. Bunun dışındaki diğer fırkalar hakkındaki hadisler zayıftır. Şialar, murciye gibi bütün bu hadisler zayıftır. Ancak hariciler hakkındaki hadisler sahihdir. Hatta mütevatir derecesindedir. Bu gruplardan biraz bahsedelim. Şimdiye kadar gelmiş 5 tane ana grup var sapık ana taife var bunlardan bir tanesi cehmiye mutezile murciye havari çareciler ve rafiziler bunlar 5 tane ana ana gruplar sapıtmış Cehmiye'nin kurucusu Cad İbni Dirhem ve Cehmiye'nin kurucusu Cehm İbni Safvan o da görüşünü Cad İbni Dirhem'den alıyor Cad İbni Dirham de görüşünü Eben İbni Seman'dan alıyor Eme, Eben İbn-i Sem'an ise görüşünü Lebid ibn i Asam denilen Yahudi'den alıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sihirleyen şahıs. Sihir yapan şahıs. Dolayısıyla Cehmiye'nin görüşü aslında Yahudilerden geliyor. Peki bu Cehmiye'nin görüşleri nedir? Cehmiye Allahu u Teala'nın bütün isimleri ve sıfatlarını kabul et etmezler. Reddederler. Kur'an'ın yaratılmış olduğuna iman ederler. Kişi Allahü u Teala'nın e, kaderi yoktur derler. Kişi kendi fiillerini kendisi yaratıyor. Allah yaratmıyor derler. Cennet ve cehennem fani olacak. Sonradan yok olacak derler. İman Allah'ı bilmektir derler. Allah'ı bildiğin zaman yeter. İman budur. Ehl-i Sünnet'e göre iman ne? kalp ile tasdik etmek, dil ile ikrar etmen, azalarla da amel etmen. Cehmiye diyor ki kalbinle bildiğin zaman Allah'ın var olduğunu tamam Müslümansın. Dolayısıyla onlara göre şeytanda Müslüman, Ebu Cehil gibileri de Müslüman. Çünkü onlar Allah'ın, İslam'ın hak olduğunu biliyorlardı. Ama kibirlilikten dolayı söylemiyorlardı. Dolayısıyla Cehmiye'ye göre aslında bunlar Müslüman. Cehmiyenin başka bir e, görüşü ise kardeşler derler ki Allahu Teala her yerde, kendi zatı her yerdedir derler. Bu da Cehmiyenin iş ilk bu sapık fırkanın çıkardığı bir görüş. Erz Sünnetin görüşü değil. İkinci grup dedik Mu'tezile. Mu'tezile'yi Kuranda e, Hasan al Basri zamanında yaşayan e, birisi. Bunların inancı da şudur: Tevhid, Tevhidten kastı derler ki Allah'ın isimlerini, Allahu Teala'nın sıfatlarını kabul etmemek, reddetmek, Allah'ın sıfatlarını kabul etmemek ve Allahu Teala kıyamet gününde görünmez ve Kur'an yaratılmıştır derler. Tevhidten kasıt budur derler. İkincisi adalet mutezilenin ana e, kaydeleri. Derler ki adaletten maksat Allahu Teala kulların kendi fiillerini yaratmaz. Kullar kendi fiillerini kendileri yaratır. Üçüncüsü vaad ve vaid dedikleri allah Teala bir kişiye e, cehennemle vadettiyse ettiyse onu mecbur yerine getirmesi lazım derler. Yani bir kişi günah işlediyse Büyük günah işlediği zaman mecburen o kişi cehenneme girmesi gerekir. Ve cehennemden çıkmaz. Başka bir görüşü ise elmenz ile velmenziletein bir büyük günah işleyen kişi dünyada ne Müslüman ne kafirdir derler. İkisinin ortasında ama kıyamet gününde ebediyen ebediyen cehennemdedirler derler. Başka bir görüşü ise emri bil maruf dedikleri emir i bil yapman. Onun da bundan kastıları ne Mutezile'nin? Müslüman devlet reislerine muhalefet etme. emir i bil maruf'tan kastı Müslüman devlet reisi bir hata yaptığı zaman, günah işlediği zaman onlara baş kaldırma. Emir i bil maruf'tan da budur. 3. grup ise Murci'e. Ana grup Murci'e. Bunlar da birkaç kısmı ayrılır. Bazıları der ki iman sadece kalptedir derler. Cehmiye'nin dediği gibi. Bilirsen Müslümansın. Bazıları da der ki iman hem kalpte hem de dille. Azalarla amel yok derler. Murciye'nin fukahası gibi. Fukaha gibi. Ebu Hanife ve ona tabi olanlar gibi. Çünkü onlar da diyor ki iman dilde ve kalpte. Azalarla iman yok. İman ne eksilir ne artılır diyorlar. Fakat Ehl-i Sünnet'in görüşüne bu ters. Çünkü Ehl-i Sünnet der ki iman Kalpte, dilde ve azalarla ameldir. Eksilir ve artar. Günahlar ile eksilir, sevaplar ile artar. Ehl-i sünnetin görüşü bu. Başka bir grup ise murcieden sonra Havariç. Haricilerin en büyük özelliği ise kardeşler, derler ki büyük günah işleyen kafir olur ve Müslüman devleti reislerine muhruc etmek, baş kaldırmak, hataları olursa bunlara baş kaldırmak farzdır derler. Bu da haricilerin e, görüşü. Başka bir grup ise Rafiziler. Yani Şialar. Rafizi diye isimlendirilmesinin sebebi bunlardan bir grup Zeyd bin Ali İbni Hasan'a e gelirler. Zeyd İbni Ali İbni Hasan yani peygamberin torunlarından derler ki Ebu Bekir ve Ömer'den uzak dur onları sevme <gülüyor> Zeyd İbni Ali İbni Hasan de der ki ben onları seviyorum bundan dolayı onlar da der ki o zaman biz de seni sevmiyoruz senden uzaklaşıyoruz Bundan dolayı Zeyd İbn Ali İbni Hasan onları rafz eder. Aleyküm rafz eder. Yani onları e, uzaklaştırır. Rafada oda, oda, uzaklaştırmak, kabul etmemek demek. Bundan dolayı onlara rafiz, rafida diye isimlendirilir. Rafida denilir. Onların ismi rafida e, uzaklandırılan, kabul edilmeyenler e, diye isimlendirilirler. Yani şu anki Şii. Bunların inancı da şu. On iki tane masum imam vardır. Şiaların, rafizilerin inancı. On iki tane masum, günahsız imam vardır. Birincisi Ali radıyallahu teala anhu. Ee, sonuncusu ise Sonuncusu ise Mehdi'dir derler. İsmi de Muhammed İbni Hasan. Sonuncusu. Bu Muhammed İbni Hasan. 12. İmam Masum küçük yaşta 6-7 yaşında bir mağaraya girdi derler ve o mağarada duruyor. Kıyamete yakın zamanda o mağaradan çıkacaktır derler. Irak'ta bir mağaraya Samurra denilen bir yere girdi o mağaraya. Kıyamet gününde çıkacaktır derler kıyamete yakın zamanlar. Yani 7 yaşında girdi artık kıyamete kadar o çocuk orada yaşıyor. Ba işte bir aralar İran devleti kurulduğunda dediler çıkacak falan çıkmadı. Ondan sonra her sene şey diyorlar. Şu zamanda çıkacak dediler çıkmadı. Bu zamanda çıkacak halen halen bekliyorlar. Bunların şiaların usulu ana kadeleri ise şudur tevhid. Tevhidten kasıtları derler ki Allahu Teala'nın bütün sıfatlarını inkar etmek. Şialar da aynı. Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ederler ve Kur'an'ın yaratılmış olduğuna iman ederler ve Allahu Teala kıyamet gününde görülmeyeceğini iman ederler. İkincisi adalet. Allah için adalet derler. Kasıtları da Allahu Teala hiçbir şey kadere yazmadı. Takdir etmedi. Kader diye bir şey yoktur. İnsanlar kendileri kendileri yapıyorlar bu da şia üçüncüsü ise <gülüyor> derler ki Ali radıyallahu teala anhu'yu birinci halife kabul etmeyen kafirdir derler dolayısıyla Ebu Bekir, Ömer, Uthman'ı ve diğer sahabeleri kafir ilan ederler 5-6 tane sahabe hariç diğer hepsine kafir ilan ederler ve lanet ederler bu da şiaların ana kaydelerinden ana inançlarından Bunlar tarihteki bu zamana kadar gelen bazı fırkalar. Bu zamandaki çıkan birçok fırka da kardeşler. E Eşariler, Maturidiler onla da sonradan gelmiş. Bunlar akidelerini genellikle bu fırkalardan bir tanesinden almışlar. Mesela eşariler, Maturidiler Mutezile'den çok almışlar. Çünkü Mutezile'de akıl esastır. Allah'ın sıfatları inkar edilir. Bunlar da Eşarî, Maturidiler bu mutezilenin kaydelerini almışlar. Bu zamandaki aklaniler, akılcılar yine mutezilenin e, görüşlerini almışlar. E, her çıkan her grup bir grubun e, görüşlerini almaya çalışmış. Peki bu zamandaki gruplara bir bakalım. Birinci grup Hizbut Tahrir grubu. Bu zamanda ortaya çıkmış yeni İzbu Tahrir grubu Takiyuddin El-Hilali denilen Filistinli bir şahıstan e, Filistinli bir şahıs ortaya çıkarmış bu grubu. Deminki zikrettiğim size e, Yusufun Nehani demiştim. Camiye Kerametül Evliya isimli kitabı var. Sapık sapık hikayeleri anlatıyor demiştim ya. Bu Yusufun Nebhani. İşte bu Takiyuddin'in Nebhani o Yusuf'un ne o Sufi'nin e, torunu. O aşırı Sufi'nin torunu bu. Bu grubu ortaya e, bu grubu ortaya çıkaran. Bunların inancı da ne, ne nasıl inanç? Bunlar Mutezile inancında. Dedim ya hepsi bir gruptan alıyor. Mutezile inancı ne? Akıl her zaman öne geçer. Aklıma uymayan şeyleri kabul etmem. Bundan dolayı Hizb ut-Tahrir ahad hadisleri mutavatir olmayan bütün hadisleri reddetmiş kabul etmemiş inkar etmiş bundan dolayı kabir azabını inkar etmişler hizbut tahrir niye çünkü ahad hadis mutavatir değil akide ile ilgili dolayısıyla kabir azabı yok diye inkar ederler İsa aleyhisselamın ineceğini inkar ederler çünkü hadiste geçiyor ama bu mutavatir değil kabul etmiyorum aklıma uymuyor ve aklı her zaman, her zaman nakilden, Kur'an ve sünnetten öne geçirmişler. Ve bunların ee, bütün gayesi, bütün hedefi halifeliği ortaya getirmektir. Halifeliği çıkarmaktır. Önemli olan halife gelsin. Halifemiz olsun. Bundan dolayı bütün davetleri halifelik üzeredir. Bu da ehli Sünnet ve Cemaat'ın Akidesine ters, metoduna ters. Çünkü ehli Sünnet'in bütün hedefi insanlara tevhid anlatmaktır. İnsanlara şirki, şirkten sakındırmaktır. Bundan dolayı bu hizb, bu tahrir tevhidten falan hiç bahsetmezler. Hep bahsettikleri şey Müslüman devleti kuralım, Müslüman devleti kuralım. Bundan dolayı zamanında Khmeini'ye dahi halifelik teklif etmişlerdir. Şialar lideri Khmeini'ye dahi halifelik teklif etmişlerdir. Dolayısıyla kardeşim Hizb ut-Tahrir sapık bir gruptur. Ehl-i Sünnet cemaatten değildir. Muteziledir ve gizli bir gruptur. Yani gizlilik içinde çalışırlar. Kimse liderinin falan sorumlusunu bilmez. İkinci Taife grubu ise İhvan-ül grubu. İhvan-ül kurucusu ise Hasan el-Benna'dır. Ve İhvan-ül metodu, menheci şudur. Önemli olan aynı Hizb-ül Tahrir gibi, gruplar fazla önemli değil senin başka grup e, görüşün varsa önemli değil. Problem değil. Gel bir olalım. Şia ile bir olalım. Sofi ile bir olalım. Şununla hep hepimiz bir olalım. Ve devlet kuralım. Müslüman bir devleti kuralım. Dolayısıyla ihtilafmış, akideymiş, şirkmiş falan bütün bunlar önemli değil. Önemli olan bizim Müslüman bir e, ülke kuralım. Birlikte olup bir ülke kuralım. Bu da şüphesiz ki Ehl-i Sünnet'in akidesine terstir. Hasan-ül Benna'nın bazı inançlarına bir bakalım kardeşler. Hasan-ül Benna kendisi sofi idi, tarikatçı idi. Kendisi Müzakiratü daveti ve De'aye isimli kitabında sayfa 24'te der ki Hasan-ül Benna وصحبتül el hasafiyyah bidemnun ve ala fi mescid fi diyor ki ben Hasan denilen demnunde olan bir yerde Hasaden de Hasan Hasafa denilen tarikatçılarla her gün gezerdim der <gülüyor> onların Mescid Tevbe denilen mescitte her zaman onlarla her gece onlarla birlikte olurdum der <gülüyor> Hasan el yine aynı kitap sayfa 28'de der ki Kana de, demnun ayyam el olduğum zamanlar tasavvufda e, boğulduğum zamanlardır yani tasavvufta hep ta, tasavvufla ilgilendiğim zamanlardır der Hasan el Benna. Aynı şekilde Hasan el Benna Mevlid Kandilini kutlardı ve türbeleri falan ziyarete çok ister, çok severdi ve giderdi türbeleri ziyarete. Bundan dolayı Aynı kitap sayfa 30'da der ki Biz birçok zamanlar velileri de velileri ziyaret etmeye giderdikler. Önerirdikler bu türbelere kastediyor. Okun ahyana nazur ed bazen de suqi denilen Allah'ın velisi bu tarikat sofi. Desuqi denilen şahsı ziyaret ederdikler türbesinde. Cabir Rızık denilen şahıs ee, Hasan el Benna <gülüyor> Bi Eklami Telamidihi ve Maasirihi denilen kitapta Hasan el Benna'nın kardeşi olan Abdurrahman el Benna nereden bir şey nakleder? Abdurrahman el Benna der ki Hasan el-Benna bu türbeleri ziyaret ettiğinde şu şiiri çok söylerdedir. Kardeşi diyor bunu Hasan el Ne hakkında. Şu şiiri çok söylerdedir. Bu şiirde şöyle. Hâdâ el-Habîbû mâ'l-Ehbâbi qad hâdârû ve sâmihal kulle fîmâ kadmada, kadmada ve cera. İşte bu sevgili, sevgililerle birlikte oldu. Türbeye ziyaret ettiğinde diyor ki işte bu sevgili yani o türbedeki şahıs, sevgililerle birlikte oldu. Yani bizimle birlikte oldu. Ve sâmihal kulle fîmâ kadmada ve cere Ve bizim geçmiş günahlarımızın hepsini affetti. Yani günahımızı affetti diyor. Bunu söylemesi normal çünkü adam Hasan-ül Benna sufidir, tarikatçıdır. Aynı şekilde Hasan-ül Benna'nın e, Vela velberada problemi vardı. Yahudi ve Hristiyanları kardeş olarak görürdü. Onlara buğz etmezdi. Bundan dolayı e, Abbas-ı Sisi denilen şahıs Hasan-ı Benne ve mevkifuhu mine add-da'va Bu şahıs İhvan-ı ileri gelenlerinden Hasan-ı Benne ve mevkifuhu mine add-da'va isimli kitabında der ki Hasan el-Banna şöyle bir şey dedi. Malum ki İhvan-ı Kur'an'a e, yaşamak için davet ediyorlar. Kur'an'a davet ediyorlar. E, bu da kardeş Hristiyan kardeşlerimizi sevindirmiyor. Hristiyan kardeşlerimizi e, sevindirmiyor. Dolayısıyla burada Hristiyanları kardeşliği isimlendiriliyor isimlendiriyor Hasan el-Banna. Sonra diyor ki Hasan-ül Benne Yahudilerle bizim düşmanlığımız toprak, topraktan dolayı bizim toprağımızı elimizden aldığından dolayı biz onlara e, düşmanız diyor. Hasan-ül Benne yani şunu demek istiyor toprağımızı elimizden almasaydı biz onların düşmanı değildik demek istiyor. Bu da Ehl-i Sünnet'in inancına ters çünkü biz kafirlerle sevmememizin sebebi onlar kafir olduğundan dolayı. Ole ki toprağımızı almasalar dahi. <gülüyor> Aynı şekilde Hazan el-Benne <gülüyor> Allahu Teala'nın sıfatlarını tevhid ederdi. Yani derdi ki bu sıfatların manası bilinmiyor. Biz bilmiyoruz. Yet ne olduğunu bilmiyoruz. El di tercüme edemeyiz. Tevhid dedi. Bu da Ehl-i Sünnet'in inancına terstir. Aynı şekilde Hasan el-Banna şirki bilmiyordu. çünkü el-Vasaya isimli kitabında der ki: Ölülerden yardım dilemek günahtır der. Şirk değildir der. Yani bu da ehli sünnete ters. Çünkü ehli sünnete göre ölülerden yardım dilemek şirktir. Dolayısıyla Hasan el-Basra, Hasan el Benna, şirki bilmiyordu. Aynı şekilde şirk tevhide de davet etmiyordu. Tevhide de e, davet etmiyordu. Bundan dolayı İhvanül Muslimin'in birçok ileri gelenler e, ileri gelenlerde şirk olduğunu görürsün. İhvanül Muslimin'in başları misal Ömer Et-Tilimsani e, bu İhvanül Müslüminin e, ileri gelenlerinden Ömer Et tilimsani Şehidül Mihran Ömer İbni Hattab isimli kitabında Şehidül Mihrab Ömer İbni Hattab Şirki Kabul eder ve Ölülerden yardım dilemeyi caiz görür Bu şahıs Aynı şekilde Mustafa Es-Sibai es Denilen şahıs var bu İhvanül Musleminin Alimlerinden İh İhvanül Musleminin kabul ettiği alimlerinden Medine'yi ziyaret Ettiğinde şöyle bir şiir söylüyor Diyor ki ya seyyidi, ya habiballahi ci'tu ila a'tabi babike eşkul berhamin sakami. Ey Allah'ın sevgilisi, ey seyyidim kapına geldim benim hastamı ben, benim hastalığımı şifa ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nida ettiği sabittir. Bu Mustafa es sibainin Aynı şekilde Hasan-ı Benle dinlerin, e, Hasan-ı Benle Şialar ile Ehl-i Sünnet'in e, birleştirmek için birçok çabada bulunmuştur. Şia ve Ehl-i Sünnet'i, demin de dedim ya bunların metodu bir olalım. Herkes bir olsun. Şia, Sünnet hepsi, Sünni hepsi bir olsun. Önemli olan bunlar akide de önemli değil. Önemli olan devleti ele geçirelim. E, derlerdi. Bundan dolayı Ömer el-Tilimsani kitabı e, el-Mulhem el-Mevhuv isimli kitabında der ki Hasan el-Benna, talebesi bu der ki Hasan el-Benna Ehl-i Sünnet ile Şia'yı birlikte e, toplamak için çok gayret ederdi. E, bundan dolayı da Muhammed el-Kummi Şia'nın alimlerinden Muhammed el-Kummi ile birlikte çok zaman birlikte oldu. Onunla birlikte oturdu. Sünnet ile, ehli Sünnet ile Şiaları birleştirmek için. E, bu Şia alimiyle birlikte oturduğu çok olmuştur, diyor Ömer Et-Tilimsani. Dolayısıyla demin de dediğim gibi, bu adamın, İhvan-ül metodu, hepimiz bir olalım. Akide falan önemli değil. Velo ki, sahabeye küfreden, söven, lanet eden, Şialar dahi olsa onlar da gelsin. Problem yok değil. E, bundan dolayı Hasan-ül Benne, Şialarla birlikte çok defa olmuştur. Ala kulli hal yani Hasan el-Bennanın daha birçok sapıklığı vardır. Ancak yani ben sadece bazı misaller verdim. Bu misaller dahi kişiyi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'ten çıkarmaya yeterdir. Biz Hasan el-Bennaya biz kafir demiyoruz. Bunu velev ki bazı şirkleri olsa dahi ama e, bu adam e, yani bu adamın hatalarını çıkarmaya da çok da çok da istemiyoruz yani bizim gayemiz hedefimiz de bu değil ancak problem olan bu adam e, arkasında öldükten sonra arkasında bir cemaat bırakmış kitaplar bırakmış metot bırakmış bu adama uyan insanlar bırakmış ve bu adama uyduklarından dolayı mecburen bu adamın hatalarını anlatmamız lazım ki bu adama uymasınlar. Yoksa kıyamet gününde yani o ile yaptığı hatalar Allahü Teala hesap soracak. Biz hesap soracak değildir. Ama değiliz. Ancak bu insanlara uyan olduğundan dolayı mecburen bu hataları söylememiz lazım, beyan etmemiz lazım ki insanlar bu şahsa, bu adamın metoduna, menhecine uymasınlar. Bu adama uymasınlar ve uzak kalsınlar bu adamdan. Aynı şekilde İkvanül Müslüminin imamlarından önderlerinden, liderlerinden bir tanesi de Seyyid dur Seyyid Kutup'un inancı da e, Seyyid Kutup alim falan değildi. Sadece bir yazardı. Alim falan olmadığından dolayı akidesini ehl-i sünnetten almadığından dolayı e, birçok Akide'de hatalar olmuştur. Bunlardan en büyükleri, hataları yani hakkında kitaplar yazı, yazılmış. Şeyh Rabbi Hafidullah El-Avasim Mimma Fii Kutubi Seyyid Kutub Minel Kavasim isimli bir kitap yaz, yazmış. Abdullah ed bir kitap yazmış bunun hakkında. Şeyh Uteymi'nin <gülüyor> tavsiye ettiği bir kitap. Şeyh Elbani'nin kitabında Şeyh Elbani tavsiye ediyor. Eee yani hataları çok kitap yazılacak kadar hataları var. Ancak ben sadece burada bazı misalleri vereyim ki insanlar bilsin. Bu adamın arkasına gitmesinler, takip etmesinler. Bunun görüşlerinden uzak olsunlar. Çünkü eğer kişi ehli sünnet olduğunu iddia ediyorsa bu kişiden ve bu kişinin hatalarından, görüşlerinden uzak durması gerekir. Yok uzak durmuyorsa halen bunun hatalarını kabulleniyorsa bil ki bu kişi onu Allah için sevmiyordur. Bilakis kendi grubundan kendi hizbinden olduğundan dolayı e, seviyordur. Ha, itik, inançla, Seyyid Kutub'un inancının bir tanesi de Musa Aleyhisselam'a dil uzatır. El-Tasvîru'l-Fennî fil-Kur'an isimli kitabında der ki Musa'yı bir örnek olarak alabiliriz. Çünkü o Musa'yı örnek olarak aldığın zaman Musa ee, çok kızan asabi olan ahlakı böyle çok asabi birisi idi asabi bir lider idi yani sen bu bir böyle bir şey asabi lider ahlakı asabi kızan hemen kızan hikmeti olmayan asabi demek hikmet yok hemen kızıyor yani böyle bir şey sen yani bir peygamber hakkında diyebilir misin sen Musa aleyhisselam hakkında Aleyhissalatu vesselam. Şüphesiz ki bu sapıklık dalalettir. Çünkü yani ehl-i sünnet ve cemaati göre hiçbir peygambere dil uzatamazsın. Allah göstermesin. Dil uzattığın zaman adam dinden çıkar. <gülüyor> Aynı şekilde <gülüyor> Seyyid Kutub Fi zilal Kur'an isimli tefsirinde Cilt 2 sayfa 1057'de der ki bu zamanda hiçbir topluluk İslam üzerinde kalmış değildir. Hepsi cahiliye topluluğudur der. Yani bütün Müslüman topluluklarına kafirdir. Hepsi cahiliyededir der. Yani tekfir Seyyid Kutup'ta çok vardı. Bundan dolayı genellikle tekfirciler e, hariciler, havariç Seyit Kutub'un kitaplarını okurlar ve o kitaplarından istifade ederler. Ve o kitaplardan etkilenirler. Bundan dolayı hariciler tekfirde de e, Seyit Kutub'a tabi olmuşlardır. Ve haricilere baktığın zaman genellikle Seyit Kutub'u hep severler. Hep onun kitabını okurlar. Çünkü Seyit Kutub'un kitaplarında hep böyle tekfir, Müslüman devleti reislerine tekfir etmek, Müslüman topluluklarını tekfir etmek gibi e, sözler geçer. Aynı şekilde Seyyid Kutup Adaletül İhtimaaiye isimli kitabında eee Osman radıyallahu teala anhu'ya yapılan baş kaldırılma hakkında e, der ki bu başkaldı Osman radıyallahu teala anhu'ya başkaldırma umum olarak e, İslam ruhundan dolayı gelmiştir. Başkaldırılmıştır yani İslam'dan dolayı insanlar e, Müslüman olduğundan dolayı <gülüyor> iyilik istediğinden dolayı Osman'a baş kaldırmıştır diye. Hmm. Osman radiyallahu teala ya baş kaldırmayı e, mazeret görür. <gülüyor> Aynı şekilde e, Seyyid Kutub sahabenin birçoğuna kötü konuşur. <gülüyor> El Kutub ve Şahsiyat isimli kitabında eee Amr ibn As ve Muaviye radiyallahu teala anhüme hakkında e, münafıkla suçlar. Ya bunlar münafıktı der. Yalan, nifak falan çok vardır der. Muaviye ve Amr ibn As e, radiyallahu teala anhüme hakkında. Aynı şekilde Seyyid Kutup e, Fizilal-ül Kur'an'da işte modayla uğraşan kadınlara Müslüman kadınları tekfir eder. Kafirlerin modasıyla uğraşan Müslüman kadınlara kafir der. Sonra Kur'an Allah Allah'ın yarattığıdır. Kur'an'ın yaratılmış olduğuna im iman eder. Sonra vahdetil vücut inancını e kabul eder. İhlas suresinde ve hadis e suresinin tefsirinde gibi. Anlayacağınız kardeşler yani bu sapıklıkları anlata anlata bitmez adamın birçok sapıklığı var. Bize düşen bu insandan da uzaklaşmak, bunun kitaplarını okumamak. Çünkü alimlerimiz bize bunu tavsiye etmiştir. Şeyh bin Beyzi rahimallahu teala Şerh riyad Salihin isimli şerhinde 1416 tarih 1416 7. ayın 18'i 1416 7. ayın 18'i Hicri tabi bu. Eee Şeyh bin Beaz'a soruluyor riyad Salihin şerhinde. Ee, soruluyor işte Seyyid Kutup sahabiye kötü konuşuyor falan. Şeyh bin Beaz rahimullahu teala de diyor ki eğer kötü konuşuyorsa o zaman bu adamın kitapları e, yırtılıp atılması gerekirdi fetva veriyor. Şeyh bin Beaz rahimullahu teala. Aynı şekilde e, selef alimlerinden, selefi alimlerinden Şeyh Elbani rahimullahu teala... Şeyh kitabını El-Avasim Mimma Fikutibi Seyyid Kutub Minel Qawasim isimli kitabının ilk sayfalarında o kitap elinize geçerse ilk sayfasına bakın Şeyh Elbani'nin kendi el yazısıyla övgüsünü görürsünüz o kitabı. Der ki ey kardeşim Rebi' Allah seni mükafatlandırsın bu şahsın cehaletini sapıklığını ortaya çıkardığından dolayı Allahü Teala seni e, mükafatlandırsın diye o kitabı över Şeyh Elbani Rahimullahu Teala. Aynı şekilde Şeyh Uthemi rahimullahü Teala'ya sorulduğunda Seyyid Kutub'un kitaplarını Şeyh Uthemi Rahimullahu Teala der ki ben Seyyid Kutub'un kitaplarını okumuş değilim der. Fakat onun hakkında tafsili bir bilgi istiyorsanız Şeyh Rebi'nin kitabına dönün der. Ve Abdullah Edduveyş e, kitabına dövün, dönündür. Çünkü Abdullah Düveyş de Seyyid Kutub'dan sakındıran e, ilk şahıslardan. Aynı şekilde Abdullah El-Gudeyyan, Şeyh Salih El-Luhaydan, Şeyh Abdülmuhsin Abbas, Şeyh Salih El-Feuzen gibi bizim güvendiğimiz Selefi alimlerin hepsi e, Seyyid Kutub'dan ve İhvan musliminden sakındırır. İstiyorsanız araştırırsınız ve e, bulursunuz. Bu da Dolayısıyla kardeşler, biz alimler biz kendi kafamıza göre bir şey demiyoruz. Bu adamların hataları var ve hataları çok büyük hatalar. Bundan dolayı da alimlerimiz bunlardan sakındırmıştır. Bize düşen ehli sünnet olarak bu kişileri Allah için sevmemek kitaplarından uzaklaştırmak. Ha bu adam kıyamet gününde ne olur ateşte mi cennette mi onu biz bilemeyiz. O Allahü Teala'ya kalmış bizim görevimiz değil o. Belki de allah Teala onları affetmiş cennete sokmuştur biz onu bilemeyiz. Ama problem bu şahıslar kitaplar bırakmışlar. İnsanlar da bu kitapları okuyor ve sapıtıyor. Tekfirci oluyor harici oluyor. Sapık fikir sahibi oluyor. Biz de bize düşen de bunlardan sakındırmak ve hatalarını beyan etmektir. Başka bir fırka ise bu zamanda çıkan tebliğciler. Tebliğciler ilk çıkaran senin cemaat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhammed İlyas denilen bir e, e, e, Sofi. Bu adam Ciştiye denilen bir tarikata mensup idi. Ve bu Ciştiye tarikatı da kabirlerden medet umma falan bütün bu sapık şirkler, şirkler bu tarikatta mevcut. E, tebliğcilerin metodu menheci insanlara güzelliği anlatmaktır derler ve 30 gün 40 gün çıkarlar. Ve insanlara anlattıkları şey e, kıssalar. Hiç tevhitten, şirkten, bidattan falan hiçbir zaman bahsetmezler. Bilmezler şirki ve bidatı bilmezler. Bilakis onların metodu birkaç tane kısa ezberlerler. Sen biliyorsun. İşte Hızır Aleyhisselam'ın kıssası Musa ile falan. İki üç tane kısa ezberlerler. Her gittikleri yerde bu kıssaları anlatırlar. Tevhid, şirk falan bunları bilmezler. Bilakis birçoğu kendileri şirk işlerler. Çünkü Pakistan'da bulunan cemaat, cemaat tebliğinin camisinde caminin içinde üç tane türbe vardır. Muhammed İlyas ve onun arkadaşlarının. O türbelerde gelen medet umar, gelen hacet ister. Ve ihvanül musliminin dediğim gibi tevhide, dav, tevhide falan bilmezler. Ve herkesi de... E, Davet tebliğe çıkarmak için herkesi davet ederler. Bir mescide giderler bir kısa anlatırlar. Kısadan sonra hazır mısınız? Çıkıyoruz 30 gün. Hazır mısınız derler. Cahil cüvala nerede varsa hepsini cahil diye tebliğe tebliğ çıkarırlar. Bu da şüphesiz ki bidattır. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğe kimleri çıkarmış? Alimleri çıkarmış. Muad İbni Cebel gibi, Musab İbni Umeyr gibi, Ali radıyallahu teala anhu gibi sahabenin bilginleri, alimlerini davet için yollamış. Cahilleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollamamış. Dolayısıyla bunlar cahilleri yolladığından dolayı bir burada bir bidata giriyorlar. Tevhide davet etmediklerinden dolayı bir bidata giriyorlar. Bir de 30 gün çıktığın zaman o 30 gün adette bir sayıda fazilet var diyorlar. O da bidat. Çünkü sen nereden çıkardın 30 günde bir fazilet olduğunu? Belki yani bazılar diyor ki ben konuştum birkaç kişiyle diyor ki nasıl ki bizim 30 gün çıkmamız senin okulda 8 ay okuman gibi, 9 ay okuman gibi. O zaman o da bidattır diyorlar. Cevap ne? Diyoruz ki cevap biz o 9 ayı falan o 9 ayda bir fazilet olduğunu iddia etmiyoruz ki. Biz buna iman etmiyoruz. Bu sadece bir metot. Ama siz o 3 ay o e, 30 günde o adette bir fazilet olduğunu iddia ediyorsunuz. Bundan dolayı siz bir data giriyorsunuz. Aynı şekilde tebliğciler diyor ki peygamber kendi cahilleri tebliğe yolluyorlar ya. Buna bir delil de bulmuşlar. O delilde şu. Bellighu anni ve lev Benden bir ayet duysanız dahi onu anlatın bu delili getiriyorlar. Biz de diyoruz ki peygamberin hadisleri birbirini açıklar birbirini şerh eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta sadece alimleri yolluyor bir tarafta da benden bir ayet duysanız dahi e, onu açıklayın. O zaman biz bu, bu hadisten ikinci hadisten şunu kastediyoruz. Yani açıklayın demek tebliğ için sefere çıkmak manasında değil. Yok sen oturuyorsun buradasın, arkadaşlarınla oturuyorsun, bir ayet daha önceden duymuşsun, anlatabilirsin, bunda bir beys yok. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir ayet ezberliyorsunuz, tamam. Davete çıkıyoruz, tebliğe çıkıyoruz. Bu bidat. Dolayısıyla kardeşler, tebliğ cemaati de bidat ehlindendir, 72 fırkadandır. Bundan dolayı alimlerimiz... Şeyh yani Şeyh Abdullah el-Hudeyam gibi, Şeyh Fevzan gibi eee Şeyh Bin Baz rahimeullah teala gibi, Abdurrazzaq Afifi gibi bu alimlerimiz Şeyh Lüheyden gibi tebliğ cemaatından sakındırmışlardır. Şeyh Bin Baz rahimeullah teala önceden tebliğcilerle çıkın demiş. Çünkü onlara tevhid anlatırsınız, Hakkı anlatınız, anlatırsınız diye onlarla çıkın, Onlara davet edin diye. Böyle bir fetva vermiştir. Fakat daha sonra baktı ki onlar bidat ile iştevhide falan davet etmiyorlar. Daha sonra onlardan sakındırmıştır Şeyh Bin Baz Teala. Ana hal bunlar genellikle bu zamandaki ortaya çıkan hizipler, gruplar. Bunun dışında batini gruplar da var kardeşler. Bunlar Müslüman olmayan gruplar, Aleviler gibi. İsmailiye gibi Nusayriye gibi Bunlar batini gruplar Bunlar da derler ki e, Kur'an'ın Zahiri ve batini vardır e, Aleviler der ki e, Kur'an'da geçiyor ki Namaz kılın Derler ki namazdan kasıt o değil Namazdan kasıt Ali'yi övün Batinilik yani Gizli bir ilim var derler Haç yapın haçtan kasıt Türbeleri ziyaret edin ee, saz çalın. Oruç oruç oruç tutun. Oruçtan kasıt derler. İşte ee, şeker yemeyin. Ondan sonra ee, cihat edin. Cihattan kasıt ee, Ali'nin düşmanlarına lanet edin. Sahabiye yani. E, bütün bunlar kafir olan şeyler. Dolayısıyla Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler, İsmaililer bütün bunlar Alimler bunları tekfir etmişler, kafir ee, demişler. Bunun dışında diğer ee, kafir olan diğer fırkalar da var. Ahmediye gibi. Ee, Behaiye gibi. Ahmediye son peygamberin Ahmet Gulam, Mirza Gulam Ahmet olduğunu iman, i, i, iman ederler. Mirza Gulam Ahmet Pakistan'da çıktı diye. E, onun son peygamber olduğunu ve kendilerine e, has Kur'an olduğunu iddia ederler. Bu grupta şüphesiz ki kafir. Yine Behaiye denilen bir grup var. Bunlar da kafir. E, aynı şekilde bazı Onsuri e, gruplar da var. E, Onsuri yani e, Farahaniye. Amerika'da çıkmış bir grup. E, Black Muslim. E, dedikleri. <gülüyor> bunlar da e, Allahü Teala'nın siyah olduğunu, e, Peygamber'in siyah olduğunu, e, siyah insan, beyaz insanlar siyah insanlara hizmet etmek için yaratıldığını, e, şeytanın beyaz olduğunu falan böyle inançlara <gülüyor> sahip insanlar. Şüphesiz ki bunlar da. Ee, Müslüman değil. Ee, bundan daha önceden tarikatçılar, sufiler var. Bu sufiler de başka bir grup sufilik. Bunlar da kendi aralarında binlerce tarikat var. Sufilik bir umumdur. Altında binlerce tarikat vardır. Ve her günde yeni bir tarikat ortaya çıkıyor. Önüne gelen bir tarikat ortaya çıkarıyor. Bunlarda da en çok şirk tar tar tarikatçılarda var. Çünkü onların dinlerinde asıl olan şeyhlerinde aşırılığa gitmek, türbelerden medet ummak, Allah'a şirk koşmak, bidat koşmak bütün bu tarikatçılarda, bu zamandaki bütün tarikatçılarda, istisnasız hepsinde var. Hepisi, kim bunu yok şu tarikatta şirk yok diyorsa yalan söylüyor demektir. kulluhal kardeşler. <gülüyor> Gördüğünüz gibi taifeler, gruplar çok. Hepsi ee, ahbaş var mesela. Almanya'da ahbaş çok. Ahbaş. Bunlar var, var, Almanya'da var. diyorum Almanya'da çok Bunlar ee, aşırı tasavvufçular. Ekstrem ee, tarikatçılar. Bunlar ee, Müslüman değil çünkü kabirlerden falan medet ummayı caiz gören insanlar ee, ehl-i sünneti selefilere kafir derler bunlar ee, şirk bunlarda çok kabirlerde falan medet ummayı falan bunlar caiz görüyorlar bundan dolayı bunlar şirk ehli Müslüman değiller ala kulla hal kardeşler gördüğünüz gibi gruplar fırkalar çok ve her günde çoğalıyor, her gün bir yeni fırka ekleniyor. Hepsi kendi yoluna davet ediyor. <gülüyor> Hepisinin başında bir şeytan var. İnsanlar evinden çıktığı zaman seni hemen kapmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı kişi ne yapması gerekir, korkması gerekir. Kişinin imanının alameti korkmasıdır. İmanın gideceğinden dolayı korkmasıdır. Bundan dolayı en yani bunun için imanın gitmemesi için, sapıtmaman için Allahu Teala'ya çokça dua etmen gerekir. İbrahim Aleyhisselam dahi Allah'a dua ediyordu. Vecnubni ve bani ve en Ey Allah'ım, beni ve çocuklarımı puta tapmaktan koru. Uzak tut. Diyor İbrahim Aleyhisselam dahi dua ediyordu. İbrahim ibn'athem diyor ki İbrahim Aleyhisselam korkuyorsa bizim korkmamız daha evladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dahi korkuyordu. Diyor ki size en fazla korktuğum şey küçük şirptir. O Ashabına Ebu Bekir Ömer Osman'a diyor. Dolayısıyla bizim korkmamız daha evladır. Bundan dolayı kişi korkması gerekir. Allah'a dua etmesi gerekir. Sapıtmaması için. Ve en büyük şey de bu ilim talep etmek. Çünkü ilimin olmadığı zaman, cahil olduğun zaman e, havada olan bir e, yaprak gibi olursun. Yer seni nereye götürürse oraya gidersin. Neyin hak olduğunu, neyin batıl olduğunu bilmezsin. Ve ayağın çabuk kayar. İlim silahı olmadığın zaman savaşta her zaman yenilirsin. Ama ilmin olduğun zaman o ilim seni korur. O ilim senin silahın. İstediğin kişiye o silahla saplarsın. O silahla öldürürsün. İlimle. Ama bu ilim yatarak rahatlıkla elde edilmiyor. Hiçbir insan yatarak rahatlıkla ilim elde etmemiştir. Bundan dolayı alimler der ki selef Meşakkat olmasaydı insanlar bir olurdu. Aynı derecede olurlardı. Ancak meşakkatla zorlukla bazı insanlar bazılarını geçmişler. Bazıları mertebeler kazanmış. Meşakkatla İbni Teymiye İbni Teymiye olmuş. Meşakkat çekmiş. Acı çekmiş. Ama sonunda ne olmuş? Bu ümmetin en büyük alemlerinden olmuş. Ha Bu meşakkat olmasaydı hepimiz aynı olurduk. Ama meşakkatle insanlar işte ayrılıyor. Sen de bu büyük mertebeyi elde etmek istiyorsan Allahu Teala'nın da dediği gibi yerfaullah yerfaullahul ladina yer amenu minkum vel ladina utul ilme derecat. Allahu Teala iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri kat kat üstün tutmuştur. Dolayısıyla ilimli olan kat kat üstündür. Hatta ilim hayvanlara dahi faydası vardır. Bakın İslam'da eğitilmiş bir köpeğin tuttuğu av e, hayvanı yenilebilir. Köpeği avlamak için kullanılabilirsin ama eğitilmiş olması lazım. İlim talep etmesi lazım. Eğitilmesi lazım o köpek. İlim talep ederek. Ha, ilimli olduğundan dolayı eğitilmiş... Olduğundan dolayı onun ağzını aldığını yiyebiliyorsun. Ama başka köpeğini yiyemiyorsun. Bak ilim köpeğe dahi bir faydası var. Bundan dolayı kardeşler size nasihatım, ilim talep edin. İlim için yolculuğa çıkın. Tevhidi öğrenin. Şirki öğrenin ve insanlara davet edin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir insanın senin elinle hidayet bulması kırmızı develerden daha hayırlıdır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men yuridillahü bihi hayran yufakihuh fiddin Allah kim için iyilik istemişse onu dinde bilgili kılar kim için iyilik istemişse onu dinde bilgili kılar dolayısıyla bir insanın ilmi varsa Allah bu kişi için iyilik istemiştir bir insanın ilmi yoksa Allah bu kişi için iyilik istememiştir çünkü bu kişi kendisini merkeplerin, eşeklerin derecesine koymuştur. Ancak cehaletle eşek razı olur. Cahil olan bir kişi dahi cehaletle razı olmaz. Sen cahil bir kişiye sen cahilsin dediği zaman adam kızar değil mi? Ne diyorsun sen? Ama adam gerçekten cahil. Bak cahil dahi o kötü sıfatla sevmiyor, hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla kardeşler, ilim talep edin. Çünkü İlim ehlinin ittifakına göre, icmaya göre, icmaya göre ibadetlerin en hayırlısı farzlardan sonra ilim talep etmektir. Farzlardan sonra en hayırlı ilim talep etmektir. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen bir kişi gece tüm geceyi namazla geçirse, senin kitap okuman, sayfa karıştırman o kişinin namazından daha hayırlıdır demektir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen hadiste olduğu gibi şöyle buyuruyor. İlim talep eden kişi için gökte uçan kuş, denizde olan balık dahi ona istiğfar ediyor. Onun affolması için Allahu Teala'ya yalvarıyor. Onun affolması için Allahu Teala'ya yalvarıyor. Ama dediğim gibi kardeşler bu ilim rahatlıkla olmuyor. Yatmakla olmuyor, tembellikle olmuyor. Selef'in hayatına bir bakın. Nasıl ilim talep etmişler? Selefin hayatına bir okuyun nasıl ilim talep etmişler? İbn-i cerir -i Taberi size örnek vereyim nasıl ilim talep etmiş bir bakın. Gidiyor tuvalete giderken çocuğuna diyor ki bu kitabı dışarıda bana oku tuvalette geçen vaktim boşa geçmesin diye kitap okutturuyor çocuğunu. O da oradan dinliyor. Alimlerden bazıları Daru'utni gibi vakit bulamıyor yemek yemeye. Sadece su ile hemen onu içiyor. Onu yapayım, ondan sonra onu ekmek yapayım falan vakit yok. Onu alıyor bir su içiyor sonra yine kitap okumaya devam ediyor. Alimler böyle alim olmuş. Yatarak hiç kimse alim olmamış. Bundan dolayı kardeşler ilmin başı biraz acıdır. Meşakkat ister, zor ister ama Sonu tatlıdır. Bundan dolayı size tavsiyem hem kendinizi kurtarmanız için hem de akrabanızı, ailenizi, çevrenizi kurtarmanız için <gülüyor> ilim talep etmektir. O <gülüyor> sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Sorularınız varsa buyurun. şim soracağım ilimden talep edelim diyor kimden talep edelim diyor siz, <gülüyor> siz diyoruzsınız ilim tam vadi ama şimdi kimle adres evet, mi? Biz böyle diyor şu diyor şimdi hangisi olduğunu nasıl bileceksin kardeşler ilimehli ancak ilimehli bilir sen birisinin örnek ver insana birisinin iyi doktor olduğunu kim karar verebilir ben karar verebilir miyim onu? Ben karar veremem. Kim karar verir? Diğer tanınmış iyi doktorlar karar verir. Değil mi? Sa tanınmış bir doktor ismi söyleyin bakalım. He? Doktor doktor yani tıp doktoru. <gülüyor> <gülüyor> Meşhur. doktor. <gülüyor> Veya başka bir şey söyleyin. Bir şeyle meşhur olmuş. Meşhur ya. Kim? Einstein. Einstein derse ki şu adam fiziği iyi biliyor derse. Biz ne deriz? Tamam bak, bak kim teski ed ediyor deriz. de Bu anlıyor deriz değil mi? Aynı şekilde İslam ilimlerde de böyle. Alimler birisine alim dediyse, e, tamam o alimdir. İlim talebesi dediyse, o ilim talebesidir. Ondan ilim talep edin. Çünkü ilim ehlini ancak ilim ehli bilir. das problem ist ja jetzt geworden, <gülüyor> dass die, die jetzt sagen, der ist ein die Leute sagen ja schon, die, die das sagen, sind